o hücciyetine naf yok yani. O yüzden mülk müstahaptı. Ya yani peki kaç görüşü ayrılmış âlimler fıtır namazında? 2 4 kadar Allah'ın Teravih mi kuşluk mu bir karar verir 3. 2 şur 3 kabile gitti. Ne dediler bir grup? Birim bazen bazen 3. grup. Hı, onlar da dediler ki kim var içinde? Üçüncü sebep de İbnül Kayyum diyor ki kuşluk namazı bir illetten dolayı müstahap olur. Nasıl bir illet? Mesela adam gece namazına kalkmamıştır. Yani niyet etmiş, kalkamamış. Gündüz ne yapar diyordu İbnül Kayyum? O sekiz rekat kılar, gece namazı yerine geçer diyordu. Yani sebepsiz İbnül Kayyum'un yanında kuşluk namazı meşru değildi. İkinci kavle gidenlere göre neydi? Bazen müstahap Çünkü ne diyordu hadiste? Nebi sallam öyle kılıyordu ki zannediyorduk hiç bırakmayacak. Bazen de öyle terk ediyor ki zannediyorduk ki hiç kılmayacak kuşluk namazı. İkinci grup da bu hadisi delil alarak ne dediler? Bazen kılmak müstahap, bazen terk etmek müstehaptır dediler. Birinci grupta dediler ki müstehaptır. İsteyen kılar, isteyen kılmazdır dediler. İsabetli görüş hangisiydi? Müstehap olmasıydı. Bazen kılmanın, bazen terk etmenin müstehap olması. o Ebu Hureyre'den nakil vardı, İbn Mesut'tan vardı. Dostum bana üç şeyin vasiyet etti diyorlardı değil mi? Bir tanesi de kuşluk namazıydı. İbni Habbas'tan gelen bir rivayet de vardı. Büyükte bir tane mahsulun her bir sadakını vermek öyle. lazımdı. Hı. Her bir subhanallah bir sadaka, her bir Allah'a ötürü bir sadaka. Ama o kuşluk vakti kumundan iki vekat namaz etsin 360 <Sessizlik> sadaka yerine geçiyordu Mesela <Sessizlik> teravih namazı Ne dedik teravih namazı için nedir? <Sessizlik> Muhakkak bir sünnettir Evet Sayısı belli değil. Yani on, on insan. On, evet. de yani 10 10 da kılar insan 10'da 20 de kılar geçebilir yani İmam Ahmed ne Ucu açık diyor. Ha evet. yani. İmam Ahmed'in dediği de. kadar kılar diyor. Nafiledir diyor. Hani kuşların vakti ne yatlar mı? He biz onun da bahsetmiştik. Neydi? Güneşin devre sabah bu nereden başlıyor? He Yani keraat vaktinin Hı. çıktığı çıkmasından Hı. hemen sonra Ta ki o güneşin tepeden aşağı zeval etmeden önce kaymadan önceki o kerahat vaktine kadar ne yapıyordu? Devam ediyordu. Peki en afdal vakti hangisi? Deve yavrularını sıcaktan ayaklarının kızdığı vakit. Biz dedik ki hadislerde kuşluk namazı bir iki isimle geliyor. Bir tanesi de ne? <gülüyor> <gülüyor> Evvabin. namazı Türkiye'de farklı bir namaz gibi kılınıyor. Akşam namazından sonra tarikatçılar kılıyorlar. Ebu namazıyla kuşluk namazı sünnette aynı namazdır. İki evet. ayrı hadis gelir ikisi de aynı namazdır. Farklı namazlar değildir. Ve kuşluk namazın en aftal olduğu vakit deve yavruların ayaklarının sıcaktan kızdığı vakittir. O da öğlene yakın olan vakiti evet. gösterir. Çünkü öğlen yaklaştıkça toprak kızmaya başlar. Deve yavrularının ayakları kızar. Devenin demiyor ha. Niye daha yeni hararet başlamış. Zayıf oldukları için yavrular etkileniyorlar sıcaktan. Kaça kadar en fazla dedik? İkiden, iki, iki, iki, İkiden mi? başlıyor. Sekize e kadar. Öyle değil mi? Ayşe radıyallahu anh adlı. Evet. İletin evet. de iki iki kılmak. Tabii. Gündüz nafileleri ve gece nafileleri. Bütün nafileler iki iki kılmak en faziletçisi. Bu geçmişti. Yani nafileleri kaçar rekat kılacağız. Babında geçmişti. Bir de son bir mesele almıştık. İstihare namazı. Aha. Neydi hükmü? Sünnet. Sünnet ne? Nasıl yapılıyor? Namazdan evet. yani iki rekat istihareye has bir nafile yok ha. Hadiste ne diyor? İki rekat nafile kıldıktan sonra otursun şu duayı yapsın. Allahumme innestahiru bike ilmike ve estaqdiruke bi Yani duanın sonu devam ediyor. Böyle bir bu dua yapmak için özel istihare namazı diye iki rekatlık namaz kılmak şart değil. Yani ben mesela akşam namazını şimdi sünnetini kıldım, hemen peşine oturuyorum, duam yapıyorum. Allahumme en yastahireke bi'nike ve estağdiruke bi kudretike. şeyler kimin uydurması? Tasavvufçuların uydurması. İşte rüya görmek, <gülüyor> uykuya yatmak, kırmızı görürsen kötü, yeşil görürsen hayır. Bunlar hep kimin uydurmalarıydı? Bu tasavvufçulan, bunların hiç İslam'da aslı asları yoktur. Geliyormuş şuradan haber gönderim. Ha. Dedim gösterim. Ahmet... Gel. <gülüyor> <gülüyor> Başlar mısın ya bak şu... Tamam canım. <gülüyor> Tesbih namazı. Salat-ı <gülüyor>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 bu hafta ilk mesele salatü tesbih Yani tesbih namazı Neden tesbih namazı diye isimlendirilmiş Çünkü bu nafile çeşitinde Yani nafile namazların çeşitinden bir çeşit olan tesbih namazında Tesbih Allah'a zikir çok çok fazla Bir rekatta 75 kere Subhanallahu velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu akbar deniyor Bir rekatın tamamında 75 defa bu zikir yapılıyor çok fazla zikir yapılmasından dolayı bu namaza ulema ne demişler? Salatü tesbih demişler. Peki nedir hükmü? Yani tesbih namazı kılmanın hükmü ne İslam'da? Ikhtilafa ehlil elim. İlim ehli bu meselede ihtilafa düşmüşler. Li-ikhtilafim fi subutul hadis el fiha. Bu meselede var olan hadisin sabitliğinde ihtilaf etmişler. Şimdi bak, bakın biliyorsunuz malum ki bir alimin sahih dediği hadise Diğeri ne diyor? Hasendir diyor Onun yanında o raviler sika değil mesela bir, Birinin hasen dediğine Diğeri sahihtir diyor O adamlar sikkadır diyor Hepsi güvenlidir diyor Benim katımda bu hadis sahihtir. Mesela İbni Hibban'a göre sahih olan birçok hadis Diğer muhaddis ulemaya göre zayıftır Neden? İbni Hibban'ı neyle etmişler? i̇bn Hebban rical ilminde yani hadisin zincirindeki falan falandan rivayet etmiş falan falandan rivayet etmiş şekilde aradaki raviler hakkında tesehhül varmış yani bu ne demek yani çok hafif şartlar tutmuş mesela ravide adalet şartı vardır fakih olması şartı vardır mutlaki olması şartı vardır vesaire şartlar vardı İbn-i Hebban bu şartları çok hafif tutmuş ama diğer Bukhari Müslim çok şedid davranmışlar bu meselede. O yüzden İbni Hebban'ın sahih dediğine daha başka muhakkik alimler ne demişler? Bu hadis senet olarak e, zayıftır demişler bizim katımızda. İşte salatut Tesbih meselesinde de hadisin sıhhati noktasında ulemanın yanında ihtilaf olduğu için namazın hükmünde de ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Peki hadis kimden geliyor? İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas diyor ki bir sözüm dedi: "Ya Abbas, ey amcamın oğlu, sana bir şey vereyim mi? Onunla sevin yani. O sen onu yaptığında ecir alacaksın. Senin bununla Allah'ın seveceğini, Allah'ın seni seve. Bir şey öğreteyim mi sana dedi. "Eğer dedi bunu yaparsan Allah azze ve celle geçmiş ve gelecek başından sonuna bütün günahlarını affeder. Bütün küçük günahlarını, büyük bütün büyük günahlarını gizli açık hepsini affeder." dedi Nebî sallallahu aleyhi ve sellem. An tuccali arbar kât, namaz kılarsan, ve her rekatında Fatiha okursan, ve Fatiha'dan sonra bir sure okursan, feyda farakta min al Bu kırâtı bitirdikten sonra boş kaldığında, şöyle söylersen, fi ilk rekatta bu ayaktasın, Subhanallah ve illa Allah akbar. <gülüyor> 50-10 merrâ. 15 defa bunu dersin diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani ayakta 15 defa bunu diyorsun daha sonra diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem sınmetarka rüküye gidersin raki on defa rükuda bunu söylersin sonra kalkarsın selam verin tekrar bir şey yaparsın semihallahu hamide dersin 10 defa da burada dersin sonra Allahu akbar dersin Ruh secdeye gidersin 10 defa secdede dersin Sonra secdeden kalkarsın iki secde arasında otururken 10 defa dersin Sonra tekrar secdeye atarsın Tekrar orada 10 defa dersin İşte bu şekilde ne yapar bu ee, Bu şekilde bu namazın her rekatını Eda ederken bir salsam ne diyor Senin bütün günahların affolur Diyor İbn Afas'a Ve diyor ki gücün yetiyorsa bunu her gün yap Her gün yapmaya gücün yetmiyorsa Haftada bir yap Haftada bir yapmaya gücün yetmiyorsa ayda bir yap, ayda bir yapamıyorsan senede bir defa tesbih namazı kıl diyor. Hadis bu. Yalnız bu hadis birçok ulemanın yanında zayıftır. Zayıf hadis biliyorsunuz cumhurun yanında hüccet değildir. Onunla amel edilmez. Peki ona hasen diyenler var. Mesela Akraca Ebu Davud ve İbn Mace ve Hakim ve ve ve bu gibi muhaddisler ne demişler? Hasendir demişler senet olarak. ve ki hasen olsun gene cumhurun yanında Hasan hadis ne değildir? hüccet değildir. Onunla amel edilmez. Bu hadisten dolayı ilim ehli bunun hükmünde üç kavle gittiler. Üç görüşe. Birinci görüş müstehaptır dediler. Bununla amel etmek sünnettir dediler. Kim dedi bunu? Gale Abdullah İbnül Mübarek i̇bn Mübarek bu görüşe gitmiş ama ilim ehlinden başka kimse bunu söylememiş. Bir de müteahhirin şafilerden bir grup ona muvaffakat etmişler burada. Onlar da bu hadisi delil ediniyorlar ve hadis diyorlar senet olarak sahihtir diyorlar. Onların yanında. İkinci görüş, Ennehe la be'se bihe. Caizdir dediler. Bunda bir be'is yoktur yapana. Kim dedi bunu? Bazı hanbeliler dediler. Dediler ki, Lev lem yasbutul haditi bu meselede hadis sahip bile olmasa, sabit de olmasa, feyye min amel, bu faziletli ameller babındandır, feyekfi fihal hadîti b'da'if, zayıf hadis burada zayıf. yeterlidir, dediler. Fada'il amel, biliyorsunuz, Cumhur Hı -hı. kim muhalefet ediyor bu meselede? Hanefiler. Hı -hı. Ne diyorlardı? Eğer zayıf hadis, fada'il ameldense, o biz ne yaparız diyorlar, amel ederiz. O yüzden Türkiye'de abdeste şu boynemez gibi bir mesele vardır. Aslında bu yoktur sahih sünnette. Bu neden yoktur? Ulema, muhattis ulema buna zayıftır demişler. Halbuki İbni Hacer ahkem hadissel kitabında ediyor. Ama senedi için diyor ki zayıftır diyor. Hasendir diyor. Hasen de ne değildir cumhurun yanında? Hüccet değildir. O yüzden ne Şafi'ler ne Malikiler ne de Hanbeliler abdestle boynun mest gibi bir şeyden bahsetmemiş. Kim bahsetmiş sadece? Hanifiler. O da usulden kaynaklanan fark, farktan dolayıdır yani. Ve lide kâle ibni Kudame fil Mughni ibni Kudame el Hanbeli. otoriter ismi El Mughni'de diyor ki <gülüyor> eğer insan bu tesbih namazıyla amel ederse bir beis yoktur. فَإِنَّ النَّوَافِلْ وَالْفَضَعِلْ لَا يُشْتَرَ السِّحَةِ <فِيهَا> hadisi fiha. Çünkü diyor İbn-i Kudame, fadail amelde işte insanı hayret teşvik eden nafilelerde, hadisin sıhati şart değildir. Ama burada bir soru işareti koyuyoruz. Yani bu kavil, şans bir görüştür. Çünkü isterse Fadail-el-Amel kısmından olsun, hadisin kesinlikle hangi sıhhatli olması lazım? Cumhurun yanında sahih şart, senetli olması lazım. Üçüncü görüşte dediler ki bu meşru değildir. Böyle bir namaz yoktur dediler. Kim dedi buna? Mezhebu İmam Ahmet. Fakat kal. İmam Ahmet bu meselede diyor ki bunu sahih görüp amel edene şaşırırım taçyip ederim diyor. Yani bu hadis İmam Ahmet'in yanında sabit değildir. Böyle bir namazla amel edilemez. Ve Nevavi, İmam Nebevi Şerhi Müslim'de diyor ki fi istihbâ bihâ nada. Bunun müstehap olmasında içtihat yani görüş vardır. İsteyen adamın yanında hadis ise adam der ki bu müstehaptır. Bu nazar yani burada bakış açısına bağlı لِأَنَّ حَد۪يْسَهَا دَعِيفٌ çünkü hadis ney? Zayıf diyor وَفِيهَ تَغ۪يرٍ لِنِظَامِ صَلَى. çünkü diyor bu rivayet namazın nizamını değiştiren bir rivayet. Yani bu şekilde hiçbir namaz yok. İşte duruyorsun 15 defa şunu diyorsun eğiliyorsun ruku da 10 defa bunu diyorsun bundan hiçbiri bu rivayetin dışında hiçbir rivayete sabit değil. <gülüyor> O yüzden bununla amel etmek caiz değildir diyor İmam Nebevi ile. Çünkü namazın bilinen nizamını ne yapıyor bu rivayet? Bozuyor, dışına çıkıyor. Öyleyse racih olan bizim kabul ettiğimiz görüş hangisi? Tesbih namazı gibi bir namazla amel edilmesinin caiz olmadığı görüşüdür. Ama bir adam da muhaddistir, ilim ehlidir, içtihat sahibidir. Der ki bu hadis benim katımda sahiptir, ricelleri kattır, hepsi güvenilirdir. Ben bu hadise sahiptir diyorum derse de o adama bununla amel etmek nedir? Müstehabıdır. Şimdi şöyle bir reddiyede de bulunacağız İbn-i söylediği söze. Eğer bir şey fadail ameldense, fadail ameldense, Hanifiler bununla amel ediyorlar diye. Ama onlar şartsız mutlak amel etmiyorlar. Bir şart getiriyorlar. O şart da ne? Eğer bu hadiste, zayıf hadiste gelen şey, artık ibadete teşvik edici şey. Eğer bu şey şeriatlı aslı olan bir şey ise bununla amel edelim. Şeriatta bunun aslı yoksa tutup kafamızdan gene bir ibadet koyamaz, zayıftır deyip onunla amel edemeyiz diyor Hanifiler. Yani fadalel amel diyenler bile neyi istiyorlar? Neyi şart getiriyorlar? Şeriatta bu amelin aslının olmasını. E bu rivayette geldiği gibi şeriatta böyle bir amel var mı? Yok. Yani namaz var ama namazın bu şekilde kılınışı gibi bir kılınış. Başka rivayet yok. Bu fadalel amelden amel edilir diyen hanifilerin yanında dahi bu hadis nedir? Muteber değildir, müddet değildir. Bununla amel edilmez. Bu mesele bu kadar. Şimdi salatu tahiyyatül mescid. Mescide girdiğinde kişinin kılması gereken namaz mescit namazı. Yestahibu limen dakhala'l mescid enna yeclisa illa ba'de en yusalli Kişinin mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat nafile namaz kılması müstehaptır, sünnettir. Şu hadisten dolayı. Hadisi Ebu Katade dedi ki Ebu Katade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza dakhala ehadukum hatta Sizden biri Mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın diyor. Bakın emir sigasıyla gelmiş. Biz fıkıh kaidesi öğrenmiştik. Neydi o? <gülüyor> El emru yaktadir vücud. Yani emir vacipliği gerektirir. Şimdi bu hadisin zahirine göre ne olması gerekir bunun? Vacip olması gerekir. Bakalım mesele öyle mi? Anca bir ibni Abdillah. Cabir'den geliyor hadis. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem eme resaliken Hatafandan bir kabile bir grup geliyorlar. Cuma günü ve ne sallallahu aleyhi yak da bu. O sırada hutbe veriyor. Fakade kable en en Bu adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken iki rekat tahiyyetül mescidi kılmadan oturuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve neyi emrediyor? Kalkın kılın diye. Namaz kılın diye onlara emrediyor. Gene bu da neyi gösteriyor? Zahiren vacipmiş gibi gösteriyor tahiyyetül mescidi. Gene Cabir'den geliyor diğer bir rivayet daha ama aynı rivayet. Sadece lafzı farklı. Zahirleri böyle gösteriyor. Yalnız başka hadisler bu vücubiyeti neye döndürüyorlar? Müstehaplığa döndürüyorlar. Şimdi başka rivayetler getireceğiz inşallah. Birincisi i̇bn Hazm'ın seçtiği görüş de bu. Zahiri mezhebin imamı i̇bn Hazm en büyüklerinden. i̇bn Hazım Hazm diyor ki bir tane hadis vardı. Adamın biri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyordu. Diyordu ki Allah bana neyi farz kıldı? Sana gecede ve gündüzde beş vakit namazı farz kıldı diyordu. Peki bunun haricinde bir şey var mı diyordu? İlla ente tevvaa diyordu değil mi? Bu başka yok ama ancak senin nafile kıldığın senin için ecir yazılır, mükafat yazılır diyor. İşte İbn Hazm diyor ki eğer diyor tahiyyetül mescitte vacip farz olmuş olsaydı diyor bu hadiste zikredilir diyor. Zaten vitri de vacip değil. Sünnet-i olduğunu biz bu hadiste ispatlıyoruz. Eğer vitir de vacip olmuş olsaydı bu hadiste zikri geçerdi vitrinde. Ama bu hadiste zikri geçmiyor. İbn-i Hazin dedi ki öyleyse tahiyyet-ül mescit müstehaptır, vacip değildir dedi. Ki racik görüşte budur. Gene aynı şekilde Şevkani de bu meselede tam zıttına reddiye veriyor. O vacip olduğu görüşüne gitmiş, bunu desteklemeye çalışmış, bazı görüşler getirmiş ama dediğimiz gibi bu nedir? Şazdır, kabul edilmez çünkü eğer vacip olmuş olsaydı başka naslara muhalif olmazdı. Biz de diyoruz ki sonuç olarak böyle bir namaz yani tahiyyiyetin mescid, hükmen, müstahaptır, sünnettir, yapan ecrini alır, bir adam da geldi mescide oturdu namaz kılmadı diye günah kazanmazdı Müslüman. Ebu Vâkat El-Leyti'den geliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mesciddeydi ve insanlar da onunla beraberdiler. İşte bu sırada üç kişi geldi diyor. Ebu Vâkat El-Leyti. Bir tanesi arkasını döndü gitti. Bir tanesi kalktı iki rekat namaz kıldı. Bir tanesi de peygamberin sohbet halkasına oturdu diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin mescitte kalan iki kişinin ecir kazandığını o üçüncü kişinin ise Allah'tan irade ettiği için Allah'ın da ondan irade ettiğini söylüyor hadiste bu hadis neyi gösteriyor o ikinci sahabe namaz kılmadan oturmasını neyi gösteriyor bu emrin vacip değil müstehap olduğunu gösteriyor öyleyse racik kabul ney tahiyyetül mescid sünnettir kılan ecrini alır kılmayan günah kazanmasın bu meselede böyle. Salatü'l-vudu, abdest namazı. Peki bu meşrudur. Yestahibu <gülüyor> limen <gülüyor> tawadda an yusalli rekatayn veya اكثر fi ayi waqt. Hangi vakitte olursa olsun. Ve <gülüyor> fi اوقات el-menhe. edilen vakitlerde dahi olsa bu böyledir. Kerahat vaktinde bile abdest namazı kılınabilir. Müstahaptır yani. Adet haline getirmiştir çünkü o kişi 2 rekattan arttırabildiği kadar arttırabilir. 2, 4, 6, 8. Artık ne kadar kılmak istiyor ise. Hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Senet olarak sahih Bukhari Müslim ittifak etmişler. Hadis müttefekun aleyh. Diyor ki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ya bilen, akbareni bana haber ver diyor. Amile ameltehu fil İslam sen İslam'da bir amel işliyorsun lani semi'tu ve alayke bayna yaday fi'l cennet ben senin ayak seslerini cennette önümde işittim diyor önümde senin ayak seslerin vardı diyor bilal de ona ben diyor her namaz her abdest aldıktan sonra kesinlikle namaz kılmadan oturmam diyor yani abdestten sonra namaz kılarmış bu yüzden nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadis bakumu muttefakun aleyh çok sağlam senetli bir hadis ve aynı şekilde bütün ulemanın ittifakla meşruiyetini kabul ettiği bir amel. O yüzden bizde gücümüz yettiğince abdest namazıyla ne yapacağız olarak? Evet. Amel edeceğiz. Peygamberin önünde eğer ayak sesler iştiriyorsa biz abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılacağız öyleyse. Bu hadisten dolayı da abdest namazı nedir? Meşrudur. müstahaptır. Başka bir mesele salatü tevbe. Günah işledikten sonra tövbe için iki rekat namaz kılmak. Bunun hükmü nedir? مَنْ زَلَّكْ قَدَمُهُ وَرْتَكَ وَذَنْبًا Kimin ayağı kayar bir günah işlerse فَاَلَيْهِ en يُسَارِعَ ve وَالرُّجُوءِ اِلَى اللّٰهِ Ona düşen Allah'a koşması, tövbe etmesi, Rabbine yönelmesi, bunun için duyabildiği kadar pişmanlık duymasıdır. Çünkü Allah nedir? Tövbeleri kabul eden, günahları affedendir. Tövbe için namaz kılmak ise dört mezhebin ittifakı ile müstehaptır. Yani dört mesep imamı da bu, bu namaz müstahaptı demişler. Ebubekir radıyallahu anhüden gelen hadisten dolayı gal semiyatu Rasulullahi sallallahu aleyhissam yapul, nebi sasanshire derken işittim diyor. Memin racinun yed nubuzen ben. Bir adam vardır ki günah iştedi. Sınme yakumu, kaytahhiru. Sonra kalkar temizlenir, abdest alır yani. Sınme yusalli. Sonra namaz kılak. Zünne yestagfirullah illa ghafaraullah lehu Allah da onun günahını bağışlar istiğfar dilediği zaman diyor. Zünne kara bu ayet sonra da hadis naklettikten sonra şu ayeti okuyor. Vallene iza faalu onlar ki o müminler ki bir fuhşiyat bir kötülük işlediklerinde avzale mu anfusuhum ya da nefislerine zulmettiklerinde zekarullah'a festagfiru lezunubihim Allah hatırlarlar da... ...günahlarından dolayı mağfirettilerler. İşte bu ayetle de bu hadisi ne yaptı? Destekledi ve bu hadisi... ...nakletti. Bunun senedi zayıf. E dedik az önce... ...cumhurun yanında hüccet değil ...zayıf hadis. Sonra da dedik ki dört mezhep müstahaptır dedi. Şu kavilden dolayı... ...alimler böyle söylemişler. Ayetin manası ile... ...hadis desteklendiği için... ...hadisin sıhhati artıyor. Bu zaman hüccet değeri kazanıyor hadis. Usul ulemasının yanında. O yüzden dört mezhep imamı nedir demişler? Günah işledikten sonra tövbe namazı kılmak müstehaptır. Bununla Müslüman amel edebilir demişler. Başka bir namaz salatü rekateyni ba'det tavaf bil Kabe Kabe'yi tavaf ettikten sonra iki rekat namaz kılmaktır. Hacca gidenler, umura yapanlar bilirler. Yestehibbu indel cumhur Cumhurun yanında bu namaz nedir? müstehaptır. Ama burada alifiler muhalefet etmişler. Demişler ki vaciptir. Yani terk eden ne yapar? Günah kazanır. Neydir o? En yusalliyerek ateyni ba'da tavafi halfe makam İbrahim yakra'u fihime ba'da el-fatiha kulli ya eyyühe el-kâfirin makam İbrahim. O bir tane şey var yani Kabe görüntülerinde görmüşsünüzdür. Böyle bir Kabe'nin yanında ufak bir kubbe gibi bir şey var. Orada makam evet. İbrahim tavaf bittikten sonra o makam İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılmak ve o namazda da Kulliyayyel kafir ve var surelerini okuyaraktan böyle bir fiille amel etmek Haniflerin yanında vacip, cumhurun yanında müstehaptır sünnettir hadis Cabir'den geliyor gene senet olarak sahih, müslim sahihinde bu hadisi ne yapmış tahrir etmiş, çıkarmış Gene Nebi Salsam diyor ki başka bir hadiste... Bu da Tirmizi ve Nesai ve İbn-i sahih senetle takrir ettiği başka bir hadis... Ya beni Abdümenaf, ey Abdümenaf oğulları... La temnehu ahadan bi bihazel beyt... Ve salle eyyete saaten şe'e minen leyli ve nehari... Ey Abdümenaf oğulları sizden her kim Kabe'yi tavaf ederse... Bunun hemen peşinde ne yapsın? İster gece ister gündüz, hangi vakit olursa olsun... Ne yapsın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Namaz kılsın bundan birbirini nehiyetmesin. Yani kesinlikle zaten hanifiler bunun zahirinin emir olduğu için zahirini almış vaciptir demişler o yüzden. Bu da neyi gösterir? Bu namazın meşru olduğunu gösterir. Öyleyse biz Allah bize nasip eder umreye ve hacca gidersek bize düşen tavattan sonra iki rekat makamı İbrahim'in arkasından nafile namaz kılmaktır. Bu mesele de böyle. Şimdi salatü'l-kusuf. Kusuf namazı. El-kusuf huve zihabi dev'in ahad-i nureyn. İki nurdan birinin ışığının gitmesidir. Kusuf. Yani kasıt ne? Var bile? Kusuf, kusuf. Ay ve güneş. Güneş, güneş ve ay tutulmasına denir. Aslında ahmak bu topluluk. vallahi çok ahmaklar. Güneş ve ay tutulması Allah'ın ayetlerine bir ayettir. Normalde kıyamet o zaman kopacak. Allah'ın gazabındandır bunlar. Hadisler var. Yani Allah'a gazap ettiği için güneş tutulur, ay tutulur. Yani sahabe öyle korkarmış ki o an kıyamet kopacak diye güneş açılana kadar birazdan hadisler gelecek namaz kılarlarmış. Millet eline şimdi tencere kaşık alıyor, çalıyor. Oturuyor ona bakıyor, tepelere çıkıyor. Ya tam bir cahiliye toplumu yani. Tam bir müşrik topluluk. Halbuki bu mesele iki mesele. Yani güneşin tutulması ile ayın tutulması İslam'da büyük önemi olan meselelerdendir. Hatta namazı vardır. Ulema bakın babını açmışlar. Salatül Kusuf demişler. Peki nedir? Bazılarınız fıkıh kitaplarında Kusuf da görebilir. Bakın Kusuf Bak ve Kusuf. Kusuf güneş tutulması için kullanılmış. husuf da ay tutulması için kullanılmış. Salatul husuf dedikleri zaman ay tutulduğunda kılınan namaz aklımıza gelir. Güneş tutulduğunda da salatul husuf denir ona. Hulema böyle ayırmışlar. Peki bunun hükmü nedir? Güneş tutulduğunda namaz kılmanın ذَهَبَ جُمْهُرُ اَهْلِ الْاِلْمِ اِلَا اَنَّ الصَّلَاتَ لِكُسُفُ Şems سُنْنَةٍ Muakkedetun". Cumhur neye gitmişler? Müvekked bir sünnet olduğu görüşüne gitmişler. Hatta Ebu Hanife vacip olduğunu söylemiş. Vahhukiyen Malik, onu ejraha mecrin cemaat, aynı şekilde İmam Malik de şey şartını getirmiş cemaatle kılınacak. Tam sünnetim öykededi, ama sünnette ne var? Cemaatle kılındığı var demiş. O da bu şartı getirmiş. Elbani gibiler, işte Şeyh gibiler de bu görüşü tercih etmişler. Vakte lafuhihuk musallatil khusuful kamar ala kabul Ama ay tutulmasındaki namaz hakkında da iki görüşe gitmiş Kulema. İhtilaf etmişler. Birinci görüş, sünneti müekkededir cemaatle kılınır demişler. Kimin mezhebi? İmam Şafi, Ahmet ve Davud ve İbni Hazm ve Atta ve Hasan İbrahim Nehahi ve İshak İbn Raheve Mervi İbni Abbas ondan da rivayet edilmiş. Yani cumhur gene bu görüşe gitmişler. Neymiş? Cemaatle bu namazı kılmak sünneti müekkededir demişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muhire'den gelen hadiste hadis-senet olarak sahih, müttefekun aleyh Bukhari ve Müslim tahiric etmişler. Diyor ki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve İnne şemse vel kamere ayetani min ayetillah Allah'ın ayetlerinden iki ayettir güneş ve ay. La hani fuhani limevti ahad ve la Onların ikisi ne biri öldü diye ne de biri doğdu diye tutulmaz. Niye böyle diyor? Şıkır, güneş tutulduğu gün Az Zetti şey, güneş tutulduğu gün oğlu İbrahim'i defne diyor Peygamber Hazam. O gün İbrahim ölüyor. İnsanlar da diyorlar ki İbrahim'in ölümü üzerine güneş tutuldu diyorlar. O yüzden Nebi Savaşan diyor ki Allah'ın ayetlerinden iki ayettir kimsenin ne ölümü için ne de hayatı için güneş tutulmaz ay tutulmaz diyor. <gülüyor> Eğer siz bu ikisini görürseniz yani güneş tutulmasını veya ay tutulmasını Allah'a dua edin. <gülüyor> Namaz kılın. Hatta yanceli, Ta ki o ayrılana kadar. Yani o karanlık ortadan kaybolup tekrar güneşin veya ayın ışığı geri dönene kadar ne yapın? Namaz kılın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş. Bu da neyi gösteriyor bu emrin? Aynı şekilde Ebu Hanife zaten bu yüzden vacipliğine gitmiş. O yüzden çok kavi bir amel, kuvvetli bir ameldir yani. O yüzden mesela gücümüz yeterse Allah göstermesin de böyle şeyler. Çünkü Allah'ın gazabındandır bu. Eğer güneş tutulursa veya ay tutulursa bize düşen cemaatle namazı o anda durmak ta ki o tutulma bitene kadar namazdan çıkmamaktır. Ve bunun namaz şekli şimdi gelecek. İkincisi de demiş ki cemaat kılınmaz demişler ama diğer nafileler gibi demişler bir namazdır. Sadece rukulları fazladır demiş. Birazdan gelecek İmam Malik ve Ebu Hanife bu görüşe gitmişler. Peki vakti ne zamandır? Güneş tutulmasının başladığı vakitten ta bitene kadar vakit geçerlidir. Ama ihtilaf şurada düşmüş. Mesela tam güneş tutuldu 5 dakika sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Yani açılmaya başladığında mı son vakit namazı bırakacağız? Yoksa tamamen mi açıldığında burada ihtilaf var, içtihadi bir meseledir. Bir adam da tuttu, yavaş yavaş açılmaya başladı, namazı terk etti diye sen Peygamber'in emrine muhalefet ettin diyemeyiz kimseye. Peki keyfiyeti nasıl? Nasıl kılınır yani şey namazı, kusup namazı? İlim ehli iki şekil rivayet etmişler. Birincisi, ennehe harekaten, fi kulli rek'atin kıyâmen ''Ve kıraaten ve ruku'an ve secdeten. Her rekatta iki kıyam, iki ruku, iki secde var. Birinci şekil bu sahih hadislerle sabit olmuş. Nebi S.A. Allahu u Ekber demiş, Fatiha'yı okumuş, peşinden Zamm-ı Sure okumuş, Allahu Akbar deyip ruku'ya gitmiş, orada Rabbini tesbih etmiş, tenzih etmiş, sonra kalkmış, Semi Allahu u Merhamide demiş, Tekrar ellerini bağlamış, Fatiha ve zamm-ı sure okumuş. Tekrar Allahu ekber deyip ruku'ya gitmiş, ruku' etmiş. Sonra tekrar seni menhamid et demiş. Ondan sonra secdeye gitmiş. Secdeyi de ikişer ikişer yapmış. Bu yani güneş tutulmasına has bir namaz şeklidir. Bu sahih hadislerle sabit olmuştur. Birinci Kabilut birinci şekil budur. Bunu söyleyen bu bu şekli rivayet eden kim? İmam Şafi İmam Malik ve İmam Ahmet bazı sahih hadisleri istidlal ederek bu görüşe gittiler. İkinciler dediler ki fekulle rek'atın kıyamı vâhidim ve ve secdeten ki sairi diğer nafileler gibi tek kıyam, tek ruku, tek secde. Bu da sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Bu da Ebu Hanife'nin ve İbn Hazm'ın Ebu Hanife'nin mezhebidir. İbn Hazm da demiş ki kişi muhayyerdir. İster bu şekilde kılar, ister bu şekilde kılar. İkisi de sahih senetlerle sabit olmuştur demiş İbn Hazm. Vallahi alem en güzel görüş onu söylediği şekildedir. E, kusuf namazı da böylece icra edilmiş olur. Bir de müstehap olan tarafları vardır güneş tutulmasının. Neyi arttırmak gerekir? İstihbar, tekbir, sadaka vesaire Allah'a yaklaştıracak bütün salih amelleri ne yapmak gerekir? Arttırmak gerekir ki Allah bu gazabını ne yapsın? Açsın. Çünkü i̇bn Abbas'tan geliyor hadis. Diyor ki sizin diyor 24 saatiniz Allah katında 12 saattir diyor. Ve 24 saatte bir Allah'a ameller arz olunur. 24 saatte bir. Günahlar Allah'a arz edildiğinde Rahman öfkelenir. O kadar öfkelenir ki Rahman'ın gazabını arşını taşıyan melekler arşın ağırlaşmasından hissederlerdir. O zaman bütün melekler secdeye kapanırlar. Allah'ı tesbih ederler ki Allah'ın gazabı geçsin. Neyle? Salih amelle Allah'ın gazabı geçiyor. O yüzden güneş tutulmasında da ay tutulmasında da Müslüman neyi arttıracak? Salih ameli o an arttıracak. İşi gücü bırakacak. Yapabildiği kadar ne yapacak? Salih amel işlemeye bakacak. Hadis kimden geliyor? Ayşe'den geliyor. Fe izâ ra'aytum zelik fed'ullah Eğer bunu görürseniz güneş ve ay tutulmasına Allah'a dua edin وَكَبِّرُوا تَكْبِرْجِينَ namaz kılın, كِلِينَ daku, Sadaka verin diyor Ayşe hadisinde. Başka cemaatle bunu mescitte kılmak gene nedir? Müstehaptır, sünnet olan tarafıdır. Gene hadis Ayşe radıyallahu anhadan geliyor. Bu aktardığım hadisler müttefekun aleyh. Bukhari ve Müslim ittifak etmişler bunlarda. Gene aynı şekilde kadınlar da bu namaza çıkartılırlar. Esma'dan geliyor, Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhadan geliyor, ondan gelmiş hadis. O da diyor ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları da bu namaza da dahil ettiğini ve peygamberin eşi Ayşe'nin bu namazı cemaatle, Müslümanlarla beraber kıldığını rivayet ediyor. Yalnız şöyle bir istisna getirmiş alimler, eğer fitneden korkulursa, fitne dönemi ise o zaman kadınlar evinde tek kılarlar demişler. Ama İslam devleti var, fitne yok ortada. Kadınların bölümü ayrı, erkeklerin bölümü ayrı, birbirlerine karışmıyorlar. Yolları ayrı, otobüslere ayrı örnek veriyorum. Fitnenin olmadığı bir dönem. İnşallah Allah öyle günler de nasip etsin. Amin. O dönemde kadınlar da cemaatle ne yapabilirler? Bu e, ameli ifa edebilirler. İnşallah haftaya diğer meseleye geçeriz. O uzar ona girersek. İstiska var, yağmur namazı gelecek. İnşallah onun keyfiyeti, onun hükmü ne zaman yapılacağı hakkında... Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytanlandır. Waqiru Dawwana Anilhamdulillahi Alamin illa Eklemek istediği bir şey olan sormak istiyorum.